Vücuda bir dertin var mıdır? Vücuda bir dertin var mıdır? Vücuda bir dertin var mıdır? ve bir dertin var mıdır? Vücuda bir dertin var mıdır? Vücuda bir dertin var bir bir dertin var mıdır? Bu ne? Allah Azze ve Celle Kul in kuntum tahibbûnallâhe fettebiûni yuhbibukum ve yaghfir lakum zunûbekum. Ey Muhammed aleyhissalâtu vesselâm o Allah'ı sevdiklerini iddia eden kimselere söyle sana tabi olsunlar. Ki Allah da ne yapsın? Yaghfir lakum zunûbekum. Allah sizin günahınızı başlasın. Demek ki kardeşlerim, muhabbet, Allah'a duyulan muhabbet ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a duyulan muhabbet nedir? Kuru kuruya bir muhabbetten ibaret değil. Bilakis, içinin doldurulması gereken ve belli başlı alametleri olan bir muhabbet. Geçen dersimizde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a olan muhabbetten, muhabbetin alametlerinden bahsetmiştik. Bu dersimizde de Peygamber aleyhissalatu vesselam'a olan muhabbetin alametlerine devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Kur'an-ı Kerim öğrenmek Peygamber aleyhissalatu vesselam'a muhabbetin alametlerinden bir tanesidir. Kur'an'ı öğrenmek, onu tilavetine sürekli tilavet etmek ve Manalarını anlamaya çalışmak ve yine Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ı sünnetini öğrenmeye çalışmak Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın muhabbetin alametlerinden bir tanesidir. Kadı-ı Rahimahullah diyor ki Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a duyulan muhabbetin alametlerinden bir tanesi de Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın getirdiği Kur'an-ı Kerim'i sevmektir ki o bir hüdadır, hidayet hidayet vericidir, hidayettir. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın ahlakıdır. Rekim, kim Ayşe Hanıma, sahabe Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın ahlakı nedir diye sorduklarında Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam inna hulqa illahi Sallallahu Aleyhi Vesselam kana'l Kur'an. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın Vesselam ahlakı Kur'an idi demiştir Ayşe anamız radıyallahu anha. Bu açıdan bile bizim Kur'an'ı Kerim'i en güzel şekilde okumamız ve en güzel şekilde manasını bilmemiz bu manada bile nedir? Bizim için yeterlidir. Demek ki Kur'an'ı sevmek onun tilavetini devam ettirmek, onunla amel etmek ve onu anlamaya çalışmakla mümkündür. Ve Osman İbni Affan radıyallahu anh'udan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Hayrukum men teallemel Kur'an ve allamahu. Sizin en hayırlınız, sizin en üstününüz Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurmuştur aleyhissalatu vesselam. Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Kitabullahı azze ve celle hu hablullah. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim Allah'ın ipidir. Hani Allah Azze ve Celle Kur'an'da Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor ya işte o nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Her kim ona tabi olursa muhakkak ki hidayet üzeredir. Her kim de onu terk ederse o dalalet içindedir, sapıklık içindedir buyurmuştur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine diyor ki aleyhissalatu vesselam. Allah'ın kitabında hidayet ve nur vardır. Her kim ona sımsıkı sarılır ve onu alırsa muhakkak ki o hidayet üzeredir. Her kim de onu terk ederse muhakkak o da dalalet içerisinde sapıklık içerisinde buyurmuştur aleyhissalatu vesselam. Abdullah ibn-i Mesut anhu diyor ki bir kimse bir kimse kendisine Kur'an'ı sorsun. Eğer Kur'an'ı seviyorsa muhakkak ki o Allah'ı ve Resul'ünü seviyor demektir. Evet kardeşlerim, demek ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın muhabbetinin alametlerinden bir tanesi de, yani Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam'ı sevdiğini iddia eden bir kimsenin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi, tilavetine devam etmesi, onunla amel etmesi ve nedir? Onu anlamaya çalışması gerekir ki bu da iddia ettiği muhabbetin sevginin bir göstergesi, bir alameti olsun. Yine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevginin, muhabbetin alametlerinden bir tanesi de Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sevdiklerini sevmektir. Günlük hayatımıza da kardeşler eğer bir insanı seviyorsanız ne yaparsınız? Onun sevdiklerini de seversiniz. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetinin alametlerinden bir tanesi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdiği kimseleri, sevdiklerini sevmektir. Ki bunların başında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi gelir? Ehli gelir, ailesi gelir. Evet, ee, ki Allah ve Azze ve Celle'nin muhabbetinden ve itaatinden bir tanesi nedir? Resulünü ve itaati sevmektir. Ehli beytine baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın ailesiyle alakalı İmam Bey Hakkî Rahimahullah diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sevgisinin içerisine onun ailesini sevmek de girer demiştir. Ve yine Ehl-i sünnet ve cemaatin asıllarından, usulünden bir tanesi de Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın ehli beytini sevmektir, onları korumaktır ki bu Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmetine, ümmet Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'e de aynı zamanda vasiyetidir. Zeyd i̇bn Arkam radıyallahu anh'a diyor ki bir gün Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bizim içerimizde, içimizdeyken ayağa kalktı ve hutbe verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra dedi ki muhakkak ki ey insanlar muhakkak ki Rabbimin elçisinin yani ölüm meleğinin bana gelmesi yakındır. Yani artık ölümüm yaklaştı buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Ve ben size İki ağır emanet bırakıyorum buyurdu Aleyhissalatu vesselam. Birincisi Allah'ın kitabıdır ki bunda o hidayet ve nurdur. Allah'ın kitabını alın ve ona sımsıkı sarılın buyurdu Aleyhissalatu vesselam. Ve Allah'ın kitabına teşvik etti onu sevdirdi. Sonra dedi ki Aleyhissalatu vesselam sonra benim ehli beytimdir dedi. Ehli beytim konusunda size Allah'ı hatırlatırım, ehli beytim konusunda size Allah'ı hatırlatırım, ehli beytim konusunda size Allah'ı hatırlatırım buyurdu aleyhissalatu vesselam. Zeyd'e radıyallahu anhu'ya dedi ki, öyleyse ey Zeyd Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ehli kimdir, beyti kimdir? Onun kadınları, hanımları onun ehlinden değil midir? O dedi ki radyallahu anhu, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları ki 11 tane hanımı vardı. Ehli Beyt'indendir. Ehli Beyti nedir? Kendilerine sadaka almaları haram olan kimseler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nedir? Ehli Beyt'idir. Onlar kimlerdir diye sorduklarında Ali Radıyallahu Anh'unun ailesi, Akil'in ailesi ve Cafer'in ailesi ve Abbas'ın ailesidir demiştir. Hepsi bunların hepsine sadaka ne olmuştur? Haram kılınmıştır. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan e, sabit olan şey, e, rivayette e, Allah Azze ve Celle inna allahe ve melâiketehu yusallûne alel nebi ya eyyuhel lezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ muhakkak ki Allah ve melekleri ne yaparlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirirler. Ey iman edenler sizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirin emrini indiriyor. Sahabe geliyor ey Allah'ın Resulü Allah Azze ve Celle bize Kur'an'da sana salat ve selam getirmemizi emrediyor. Öyleyse sana nasıl ve salat ve selam getirelim diye sorduklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki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 hem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hem de onun ailesine salat ve selam olsun. Allah İbrahim Aleyhisselam'a ve onun ailesine salat ve selam ettiği gibi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve selleme, onun aile ve onun ailesine de salat ve selam eylesin diye ne yapmıştır? Bizlere bu şekilde söylememizi emrediyor. Allah Azze ve Celle Rasulü Aleyhisselam'ın diliyle. Demek ki nasıl ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, Hazreti Muhammed aleyhissalatu ve selama salat ve selam getiriliyorsa, aynı salat içerisinde ne yapılır? Onun ehli beytine de salat ve selam getirilir. Salat ve selam onların üzerine olsun. Evet. Yine Ebu Bekir As-Sıddik radıyallahu anhu Ali İbni abi Talip radıyallahu anhu'ya diyor ki nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın akrabalarına iyilikte bulunmam, kendi akrabalarıma iyilikte bulunmamdan benim için çok daha iyidir, daha sevimlidir demiştir Ebu Bekir As-Siddiq radıyallahu anhum. Demek ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ehlibeytine karşı nedir? Bizim takınmamız gereken bazı tavırlar ve onların bizim üzerimizde bazı hakları vardır ki Allah Azze ve Celle savaş esnasında elde edilen e, ganimetlerin beşte birini ehli beyte ayrılmasını ne yapmıştır? Emretmiştir. Demek ki e, yine onlara ihtiram göstermemiz, onlara ikramda bulunmamız, onlara ihsanda bulunmamız nedir? Gerekmektedir çünkü... Eğer yeryüzünde en şerefli bir nesep varsa o da hiç şüphesiz Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın e, nesebidir. Tabii ki burada nesebinden gelenler e, onun neslinden gelen derken burada da ne yapılır? Müslüman olan, Müslüman olan ve tevhid ehli e, anlaşılır. Şeyhül İslam bin Teymiyye diyor ki Muhammed ailesi aleyhissalatu ailesi kendilerine sadaka verilmesi haram olan kimselerdir. Biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatu ve ve onun ailesine sadaka almak neydi? Haramdı. Eğer Allah Resulü aleyhissalatu ve birisi al bu benim sadakam derse kesinlikle onu yemez etrafındaki kimselere ailesinden olmayan ashabına ikram ederdi ama al bu benim hediyem dediğinde bir şey getirildiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve onu kabul eder ondan yer ve yine çevresindeki kimselere ne yapardı ikram ederdi sadaka kesinlikle ve kesinlikle hem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hem de onun sahabe onun ailesini neydi haramdı kardeşlerim ki bundan sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan sonraki kendi nesline de yine nedir haramdır Evet ve yine ee, Allah Resulü Sünnet'in usulünden bir tanesi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarıyla alakalıdır ki onların hakları ve hukukuyla alakalıdır ki Allah Azze ve Celle onları bütün kadınlara üstün kılmıştır. <gülüyor> yani Nisa'en Nebiyyi, lestunne ke ahedin minen nisai. Ey peygamber hanımları sizler diğer kadınlar gibi değilsiniz buyurarak o peygamber hanımlarının diğer müminlere üstünlüğünü belirtiyor Allah azze ve celle. Ve yine peygamber hanımlarının peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hanımlarının müminlerin anneleri olduğunu belirtiyor Allah azze ve celle. Ennebi yu aula bil mu'minina min enfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ve e, e, peygamber e, müminlere kendi canlarından daha yakındır ve peygamber aleyhissalatu vesselamın hanımları da nedir? Onların anneleridir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani bu ne demektir? Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın vefatından sonra hayatta kanal, ha, kalan hanımlarıyla hiç kimse ne yapamaz? Öyle. Evlenemez ki öyle de olmuştur. En son hanımına kadar da bu böyle devam etmiştir. Ve yine e, hayatta kaldıkları müddetçe Allah Azze ve Celle o hanımlarına eza edilmesini de haram kılmıştır. Ma kana lakum an tu'dzu Rasulallah ve la an tenfiku azvajehu min ba'dih abada. Peygamber Allah'ın Resulü'nü eziyet etmeniz ve ondan sonra da hanımlarından biriyle evlenmeniz asla caiz değildir. Demek ki onlara üzerindeki haklarından bir tanesi de yine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a salatla birlikte onlara da ne yapmamız salat ve selam etmemiz gerekmektedir. Ee, Ebu Humaydi Sa'idi radıyallahu anh'dan gelen rivayette dediler ki ey Allah'ın Resulü biz sana nasıl salat ve selam edelim dediklerinde Allah Resulü dedi ki şöyle deyin Allahümme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi Allah'ım Muhammed'e onun e, hanımlarına ve zürriyetine salat ve selam eyleyin çektiğinde buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine onlar hakkında tövbe istiğfarda bulunmamız, onların onları övmemiz ve onları hüsnü beslememiz, onları güzel bir şekilde övmemiz nedir? Gerekmektedir. Çünkü nasıl ki bir evlat annesi hakkında onu ölümünden sonra hayırla yad ediyor ise, ona dua ediyorsa, bağışlanma diliyorsa... Peygamber aleyhissalatu vesselamın hanımları da Kur'an'ın ifadesiyle bizim annelerimiz olmasından dolayı bir annenin çocuğuna nasıl yapıyorsa aynı şekilde o annelerimiz için de yani Peygamber aleyhissalatu vesselamın o 11 hanımı için de aynı şekilde davranmamız gerekmektedir kardeşlerim. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam biliyorsunuz hayatında 11 hanımı vardı 11 bir ee hanımla evlenmişti. Bunlar sırayla birincisi Hatice bint Hüveylid radıyallahu anha ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın biliyorsunuz evlendiği ilk hanımıdır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onunla evlendiğinde henüz 25 yaşında idi. Hatice anamız ise yaklaşık 40 yaşındaydı. Ve kendisi Hatice anamız hicretin hicretten ...üç sene önce ne yapmıştır? Vefat etmiştir. Ee, Hatice anamızı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gerçekten çok severdi kardeşlerim. Ki vefatından sonra da çokça almış. Hatta Ayşe anamız dahi ben diyor vefat ettiği halde... ...hayatta olmadığı halde Ayşe'den daha fazla bir kadını kıskanmadım demiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hatice anamızla evlendiği, evli olduğu müddetçe yaklaşık e, kaç sene kalıyor? E, 15-25 seneden fazla yaklaşık 25 sene Hatice anamızla evli kalıyor ve o zaman çok eşlilik olduğu halde Arap toplumunda Hatice anamızdan başka bir hanımla ne yapmıyor? Üstüne bir hanımla evet. evlenmiyor ki İslam'da Allah Resulü aleyhisselatu Vesselam'a iman eden ilk kadın da Hatice anamızdır. Allah kendisinden razı olsun Amin. ki Allah Resulü aleyhisselatu Vesselam'ın yedi tane çocuğu olmuştur. Bunların altısı da Hatice anamızdan dünyaya gelmiş. Bir tanesi oğlu İbrahim de cariyesi olan Marya'dan dünyaya gelmiştir. Ki hiç Allah Resulü aleyhisselatu Vesselam'ın deyimiyle bu ümmet kadınlarının en hayırlısı da Hatice anamızdır. Allah kendisinden razı olsun. <gülüyor> Allah Resulü Sellem'in ikinci eşi Ebu Bekir As-Siddiq radiyallahu anhu'nun kızı Ayşe anamızdır ki kendisi e, 6 yaşındayken onunla nikahlanmış ve e, 9 yaşındayken kendisiyle de ee, evlenmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a en sevgili gelen hanımlarından bir tanesiydi. Sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a insanlar içerisinde en çok kimi seviyorsun diye sorduklarında Aişe cevabını vermiş. Erkeklerden mi kimi seviyorsun denildiğinde onun babası Ebu Bekir As-Siddiq radıyallahu anhu cevabını vermiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 11 hanımından sadece Ayşe anamız da bakire olduğu halde evlenmiştir kardeşlerim. Üçüncüsü Sevde bintu Zem'a anhadır ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisiyle Hatice anamızdan sonra ee, evlenmiştir. Yaşı çok ilerlediği için Allah Resulü ve Vesselam onu boşamak istemiş. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgisinden dolayı kendi nöbetini Ayşe Anamıza e, vermiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onu nikahında tutmuştur. Allah kendisinden e, razı olsun. Ve e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dördüncü eşi Ömer İbnül Khattab radıyallahu anhunun eşi, kızı Hafsa radıyallahu anhadır ki Allah Resulü ve vesselamla evlenen dördüncü eşidir. Ve yine Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın eşlerinden bir tanesi de Ummu Habibe binti Ebu Sufyan. Ebu Sufyan'ın kızı Ummu Habibedir. Allah kendisinden razı olsun. Allah kendisinden razı olsun ki ismi Ramledir, ee, kocası Ubeydullah İbnü'l Cahşi ile beraber Habeşistan'a hicret etmiş. Fakat kocası orada Hristiyanlığı seçmiş. Kendisi İslam'a devam kalmaya devam etmiş ve Habeş Kralı da Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'la onu evlendirmiş ve Habeş Kralı mehrini de kendisi kendisi ne yapmıştır? Ee, vermiştir. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın evine Ebu Sufyan yani kendi kızına geldiği zaman Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın minberine oturmak istediğinde o um Muhabbibe Radıyallahu Anha kendi öz babasına müşrik iken ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın minberine oturmasını yasaklamış ve sen bir müşriksin, necissin. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın minberine oturamazsın demiştir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından bir tanesi Ummu Seleme Radıyallahu Anhadır ki adı Hint'tir. Ee, daha önce Ebu Seleme ile evli idi. Ee, 62 senesinde vefat etmiş ki kendisinin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra vefat eden son hanımı olduğu söylenmiştir. Allahu Teala Teala Alem Ummu Seleme Radıyallahu Anhadır. Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yedinci hanımı Zeynep bintü Cahş radıyallahu anhadır ki o halası Ümeyye'nin kızıdır. Ee, daha önce e, azatlı kölesi biliyorsunuz Zeyd İbni Harit'e radıyallahu anhının e, hanımı, e, hanımı idi. Kendisi boşamış ve Allah azze ve celle tarafından nikahlanmıştır. Ki Zeynep bint, bintü Cahş radıyallahu anha Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın diğer hanımlarına karşı sizleri aileniz Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'la evlendirdi. Beni ise 7 gök, gök katın üzerindeki Allah Azze ve Celle evlendirdi diyerek diğerlerine karşı övünürdü. Allah kendisinden razı olsun. Yine 8. hanımı Zeynep bint Khuzaime el-Hilaliye e, radıyallahu anhadır. Allah kendisinden e, Razı olsun ee, ki kendisi miskinlerin annesi olarak isimlendirilirdi. Çünkü miskinleri çok sever ve onları doyurmayı çok sevmesinden dolayı e, bu ismi almıştır, bu lakabı almıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile evlendikten kısa bir süre sonra, iki veya üç aylık ay sonra kendisi vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun Yine dokuzuncu hanımı Cüveyriye har, bintu el-Haris'tir. Allah kendisinden e, razı olsun. E, evet ki bu e, Allah Resulü aleyhissalatu vesselama e, Mustalik oğulları savaşında esir olarak kendisi e, alınmıştır. E, daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam tarafından nikahına e, alınmış ve bu sebebiyle kendi ailesinden 100 kişi 100 tane esir ne yapılmıştır? E, kurtuluşa e, salı verilmiştir ki onlar Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın hısımlarıdır ki bu da o kimsenin yani Cüveyriyenin kendi ailesine karşı, kavmine karşı olan bereketi olarak söylenmiştir. Yine Allah Resulü Aleyhisselam'ın 10. hanımı Safiye binti Huyey radıyallahu anhadır ki kendisi Hayber Savaşı'nda esir alınan kadınlardan, esirlerden e, bir tanesi idi. E, ve yine bu kadının yani safi anamızın özelliklerinden bir tanesi de Allah Resulü Sellem ona esirler içerisinden almış ve onunla evlenmiş ve onun mehri olarak da onu e, hürriyetine yani özgürlüğünü vermiştir. Ki kendisi e, peygamber soyundandır ki Harun Aleyhisselam'ın soyundandır. Evet. Allah Resulü Aleyhisselam sen bir nebinin kızısın ve bir e, am, e, amcan nebidir ve sen bir nebinin alt, e, evleniyorsun diyerek ona bu sözleri söylemiştir. Allah kendisinden razı olsun. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 11. ve son hanımı da Meymune Bintül Harith radıyallahu anhadır. Allah hepsinden razı olsun kardeşlerim. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 11 tane hanımla evlenmiştir. Ama dinimiz bir Müslümana 4 tane en fazla bayanla evleneceğini ne yapmıştır buyurmuştur. Ki bu Allah Resulü ve Vesselam'a özel bir hususiyettir. Sallallahu Aleyhi ve sellem Peygamber ve Vesselam'a muhabbetin alametlerinden bir tanesi de ashabını yani onunla beraber olan muhacir ve ensarı sevmek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmenin alametlerinden bir tanesidir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında sahabeyi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşlarını övmüştür kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Muhammedun Resulullah. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın resulüdür. Velidine mahu şiddao alel kuffar ruhamau beynehum. Onlarla beraber peygamber aleyhissalatu vesselam'la beraber olan o sahabe kendileri kendi aralarında birbirlerine karşı çok merhametli ama kafirlere karşı çok şiddetlidir. Şiddettir buyuruyor Allah azze ve celle. Terahum ruk'an sucdeden onları ne görürsün ruku ederek secde ederek görürsün. İbtegûne fadlen min Allâhi ve onlar Allah'tan fazileti Allah'ın rızasını isterler Sîmâhüm fî vucûhihim eter-i sucûd ve onların göstergeleri izleri nedir alınlardaki izlerdir buyuruyor Allah ve celle celalühü. Lekad radiyallâhu anil müminîne iz yebâi'ûneke tahteş Allah o ağaç altında Beyat eden müminlerden muhakkak razı olmuştur diyor Allah azze ve celle. Fe alime ma fi Onların kalplerinde olanı bilmiş. Fe enzele sakinete aleyhim ve onların kalplerine sükuneti indirmiştir buyuruyor Allah azze ve celle. Ve müminlerin İslam'a ilk önce girenler muhaciller ve ensar ve onlara iyilikle tabi olanlar radiyallahu anhum ve radiu an. Allah Onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. İşte muhacir ve ensar sahabenin vasıflarını Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de böyle vasf ediyor. Onlar Allah'tan razı, Allah da onlardan razı olmuştur. Allah Azze ve Celle onları, sahabesini, sahabeyi, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a sohbet arkadaşı olarak seçmiştir. Bu bile onların e, muhabbetini, sevgisini beslememize yetecek derecededir kardeşlerim. Ki onları sevmek Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sevgisindendir. Eğer Allah Resulünü seviyorsan Aleyhisselatu Vesselam'ı onun sevdiğini de sevmek zorundasın. Bu da imandandır kardeşlerim. Ve kimseleri Allah'ın yolunda mücadele edenler ve kimseleri edenler hicret edenler beldelerini Allah için terk edenler ve kimseleri Allah'ın yolunda <gülüyor> Allah yolunda cihad edenler ve kimseleri Allah'ın yolunda mücadele edenler ve kimseleri o muhacirleri barındıranlar ve o yardım edenler var ya Peygamber yolunda mücadele edenler ve işte o muhacirlere, işte Hakkıyla mümin olanlar onlardır diyor Allah Azze ve Celle. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ مُرِزْقٌ kerim. Onlar için Allah'tan bir bağışlanma ve yüce bir rızık vardır diyor Allah Azze ve Celle. İşte 50 sünnet vel cemaatin sahabe hakkındaki düşüncesi, itikadı budur kardeşlerim. Her kim bugün sahabe radıyallahu anhuma, onlar, Allah onlardan razı olsun. Dil uzatacak olursa, onlar hakkında kötü olacak, kötü konuşacak olursa ve onlara sövecek olursa, ehli sünnet itikadına göre o kimse kafirdir kardeşlerim. Ve yine ümmetin bu müminler, ehli sünnetin inancına göre Ayşe anamıza, müminlerin annesi. Aişe anamıza radıyallahu anhaya sövenler veya haşa ona zineker lakabını takan şia gibi, rafıza gibi olan kimseler de kafirdir kardeşler. Hiç şüphesiz eğer bir kimse sahabeye küfrediyorsa ehl sünnet inancına göre o kimse kafirdir kardeşler. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sahabesini Kur'an'da övmüş, temize çıkartmış, onların adil olduklarını söylemiş, bu bile nedir? Onlar için yeterlidir. Çünkü Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Allah'ın razı olduğundan da biz de nedir? Razı olmak zorundayız. En sünnet vel cemaatin itikadı budur kardeşler. Ve yine bir ümmetin üzerine gereken Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ashabı hakkında itikadımızla alakalı Onları sevmek, onlardan razı olmak ve onlara tıpkı Allah azze ve celle'nin emrettiği gibi dua etmemiz gerekir. Ne diyor Allah azze ve celle? Onlardan sonra gelenler, yani sahabeden sonra gelenler. "Yekûlûne" derler ki, yani dua etmemizi emrediyor Allah azze ve celle. "Rabbenağfirle lenâ ve li ihvâninellezîne bil bizleri ve daha önce iman etmiş kardeşlerimizi yani sahabeleri bağışla ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine ve o iman edenlere karşı kalbimizde en ufak bir kin dahi yaratma bırakma Allah'ım en ufak bir kin dahi o müminlere karşı sahabeye karşı yapacağımız dua bu Rabbena inneke Rahim Rabbimiz sen rahman, bağışlayansın ...nedir... ...merhamet edensin demiştir... ...işte Allah Azze ve Celle... ...o sahabeye karşı... ...bizlere bu şekilde dua etmemizi emrediyor... ...Allah Subhanahu ve Teala... ...ki Allah Azze ve Celle... ...nebisi... ...Sallallahu Aleyhi ve Selleme... ...arkadaş olarak seçmesi bile nedir... ...onlara bir şeref olarak... ...yeterlidir... Onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı görme, onun yüzüne doya doya bakma, onun ona yardım etme, onunla beraber cihad etme ve İslam dinini yayma şerefine nail olmuş kimselerdir kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Aynen. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile bu ümmet arasında bir vasıtı olmuşlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan duydukları o nuru, o hidayeti, o nuru ne yapmışlardır? Kendilerinden sonraki bizlere bildirmişlerdir. Canlarıyla, mallarıyla bu uğurda savaşmışlardır. Kendi babaları da olsa, oğulları da olsa ne yapmışlardır? Hiçbir zaman bunlara engel olmamış ve Allah yolunda hakkıyla cihad etmişler, canlarını ortaya koymuşlar. Bütün mallarını bu uğurda harcamışlardır. İmran İbn Husayn radıyallahu anh'ıma diyor ki <gülüyor> Allah Resulü aleyhisselam buyurdu ki Hayrukum karni thummellezine yelunahum Thummellezine yelunahum Sizin en hayırlınız bu ümmet içerisinde insanların en hayırlısı Benim zamanımda yaşayan sahabelerdir diyor Allah Resulü aleyhisselam. Sonra en hayırlılar Ondan sonra gelen tabiiler, sonra en hayırlılar, ondan sonra gelen tebevvel tabiinlerdir. Allah hepsinden razı olsun. <gülüyor> Yine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "La tesbuq ushabi, sakın ashabı sövmeyin." Huve allazi nefsi nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Şayet sizden birisi Uhud dağı kadar infak etse, altın infak etse, vallahi diyor onların infak ettiği şu bir avuç hatta onun yarısı kadar dahi olamaz buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Giden kardeşlerimiz Umreye ve Hacca, Uhud dağını gördünüz değil mi? Ne kadar büyük. Onun kadar dahi infak etseniz altın, onların bir avuç şeyine, belki de bir hurmasına dahi ne yapamazsınız? Eşit. Olamazsınız buyuruyor. O yüzden dolayı sakın ashabıma sövmeyin buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Peki bu ümmet içerisinde ashabına söven kimseler olmuş mu? Ve halen olmuş ve kıyamete kadar da bu ne yapacaktır? <gülüyor> Neden? Çünkü bizim onlar peygamber aleyhissalatu vesselamla bizim aramızdaki vasıta onlardır. Eğer onları siz kabul etmezseniz, onların şahitliğini kabul etmezseniz ortada ne kitap kalır ne de sünnet kalır kardeşlerim. Ki sahabeye dil uzatan insanların amacı da nedir? Kitabı ve sünneti yok etmek yani dini ortadan kaldırmaktır. O yüzden ehli sünnet vel cemaat sahabeyi her zaman ne yapmışlardır? Başlarının üstünde tutmuşlardır. Ki hadis ilminde de sahabe hiçbir zaman... Acaba falanca sahabe adil mi, yalancı mı? Hiçbir zaman onların adaleti hakkında konuşmamışlardır. Peygamber sahabeden sonra gelen insanlar hakkında kitaplar derlenmiş, rical ilmi olmuş, senetteki o isimle ne yapılmıştır? Tahkik edilmiştir, araştırılmıştır. Ama sahabe Allah'ın şahitliğiyle adalet sahibi kimselerdir. Me Enes bin Malik radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allahu Teala selam imanın göstergesi en sarı sevmek ve nifakın münafıklığın alameti de onları sevmemektir buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. Demek ki sahabeyi sevmek nasıl imandan oluyorsa sevmemek de nedir? Nifaktır. Münafıklık alameti münafıklıktır buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Demek ki bütün bunlar gösteriyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sahabesi nedir? Gerçekten ihtiram edilmeye, saygı gösterilmeye, sevilmeye layık kimselerdir ki bakın bütün hadis kitapları Buhari, Müslim başka olmak üzere ve bütün sünen sahipleri hadis derleyen alimler sahabenin faziletleri adı altında onlarca yüzlerce hadis etmişlerdir Böyle bir bölüm açmış ve onların faziletlerini anlatan bölümde yüzlerce hadisi söylemişlerdir. Ve yine Ebu Zur el-Razi -er rahimahullah diyor ki eğer ki Allah bir adamı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi hakkında kötü olarak konuştuğunu görürsen bil ki o zındıktır demiştir Rahimehullah. Çünkü Allah Resulü, Resulullah haktır, Kur'an haktır, onun getirdiği haktır. Onların hepsini yani Kur'an'ı, Resulü sünnetini, onun getirdiği Kur'an'ı ne yapmışlardır? Bize getirenler o sahabedir. Onlar... Bu kimseler, yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hakkında kötü konu konuşan kimseler bizim şahitlerimizi o sahabeyi iptal etmek, dolayısıyla Kur'an ve sünneti iptal edip nedir? Onları yaralamak istiyorlar. İşte onlar zındıkların ta kendisidir demiştir. Allah kendisinden razı olsun. Ki Kur'an'ın tabiriyle kuntum hayra ummetin uhricetilin naz. Sizler bu insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz buyuruyor Allah azze ve celle. Ve kedalike ce'alnakum ummeten vasata. Biz sizi vasat bir ümmet kıldık ki li tekunu shuhada alel Kıyamet günü insanlara şahit olasınız. Ve yakunur rasul aleikum shahida ve rasul de sizin üzerinize olsun şahit olsun. Her ne kadar bu ayetteki lafızlar genel de olsa bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesine özeldir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle o ağaç altında sana tabi olan müminlerden Allah razı olmuştur diyor. Öncekiler, ilk önce... İslam'a giren o muhacir ve ensar ve onlara güzellikle razı, o güzellikle tabi olanlar Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Ya eyyuhal nebi hasbukallahu ve men minel Ey peygamber aleyhissalatü Allah ve müminlerden sana tabi olanlar yeter buyurmuştur Allah azze ve celle'den. Evet. Demek ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam da bu vasıflarla ne yapmıştır? Sahabesini övmüştür, onlara senada bulunmuştur kardeşlerim. Evet, Allah kendilerinden e, razı olsun. E, yine ehli sünnetin Sünnet'in itikadından bir tanesi de asabı hakkında olan, kendi aralarında asabı hakkında olan olaylarda ne yapmışlardır? Dillerini tutmuşlardır. Çünkü sonuçta onlar da bir insandı ve onlar hakkında biraz önce yaptığımız duayı Allah Azze ve Celle emrediyor. Ya Rabbi onlar hakkında bizim kalbimizde ufak bir kin dahi yaratma diyerek ne yapmıştır? Bizleri tembihte bulunmuştur. Hiç şüphesiz yine... Onlar arasında da e, üstün olan, faziletli olan kimseler vardır ki e, fetihten önce yani Hudeybi'ye Sülhum'den sulhümde, e, önce e, savaşanlarla daha sonra savaşanlar ne yapmışlardır? Birbirine eşit olmamışlardır. Ve yine muhacirler e, ensara ne yapılmıştır? Üstün tutulmuştur ve Bedir hakkında hakkında Allah Resulü aleyhisselam ki onların sayısı 310 küsürdü ee, ne isterseniz Yani bu savaştan sonra ne yaparsanız yapın muhakkak ki Allah sizleri bağışladı buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine ağaç altında e, beyat edenlerin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı beyat edenlerin cehenneme girmeyeceğini söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bilakis Allah'ın onlardan onların da Allah'tan razı olduğu haberi verilmiştir ki onlar da 1400 kişiden Fazlaydı kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Ve yine e, ehli i Sünnet ve Cemaat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği cennette müjdelenen o on kişiyi de nedir? Şahitlik etmiştir. O on kişi kimlerdi kardeşlerim? Birincisi Ebu Bekir As-Siddiq Allahu anhu. Allah Resulü Vesselam bir hadiste bunları zikrediyor. Ebu Bekir cennettedir. Umar İbnül Khattab radıyallahu anhu cennettedir edir. Uthman ibn Affan radıyallahu anhu Jannat Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu Jannat edir. Talha ibn Ubaidillah radıyallahu anhu Jannat edir. ibn al-‘Awam radıyallahu anhu Jannat Abdurrahman ibn ‘Auf radıyallahu anhu Jannat edir. Sa’d ibn Abi Waqqas radıyallahu anhu Jannat edir. Sa’id ibn Zayd radıyallahu anhu Cennettedir. Ebu Ubeydullah, Ebu Ubeyde İbnü'l-Cerrah radıyallahu anhu cennettedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle zikretmiştir. <gülüyor> Allah Evet ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste bunların hepsini zikrediyor. Allah onlardan razı olsun. Tabii ki sahabeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in daha cennetle müjdelediği daha birçok kimse vardır ki alimlerden bazıları sahabenin tamamının cennette olduğunu söylemişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Rahim. Mesela Bilal Habeşe radıyallahu anhu Allah Resulü geliyor. Ey Bilal ben diyor cennette giderken önümde diyor bir eee Takunya sesi duydum diyor. Sonra baktım ki sensin diyor. Sen ne yaptın da diyor bu ameli, hangi ameli işledin de cennete girdin diyor. Bu olay gerçekleşti. Ey Allah'ın Resulü ben ne zamanki abdest alsam hemen arkasından iki rekat namaz kılarım diyor. Allah kendilerinden razı olsun. E yine Ehl-i Sünnet'in sahabe hakkındaki itikadından bir tanesi de Şimdi ee, öncelikle bu ümmet içerisinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdan sonra insanların en hayırlısı Ebu Bekir As-Siddiq radıyallahu anhudur, ondan sonra Ömer ibnül Khattab radıyallahu anhudur, sonra Osman bin Affan radıyallahu anhudur, sonra da Ali bin i Ebi Talib radıyallahu anhudur, Allah hepsinden razı olsun. Evet kardeşlerim demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı sevmek de e, onlara e, kötü söz söylememek nedir?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 Bizlere nasip eyle, bizlere hem dünyada iyilik ver, hem de ahirette iyilik ver ve bizleri cehennem azabından koru. Allahümme amin, subhaneke, Allahümme ve bihamdik, eşhedu en la ilaha illa ente estagfiruka ve atubi ileyk ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.